1523, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, ihlasla La İlahe illallah diyenler kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak kişiler olacaktır, buyurmaları, evet, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak ve mutlu olacaklar kimlerdir, diye sordum, şöyle buyurdular, Ey Ebu Hüreyre, senin bu soruyu herkesten önce soracağını biliyordum, çünkü senin ilme ve hadise çok istekli olduğunu görüyorsunuz. Kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak ve mutlu olacak olanlar ihlasla, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, diyenlerdir.